Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim günaydın. Evet şimdi bu dün de birazcık üzerinde durduk. Krizin etkileri de devam ediyor. Bu arada da Davos'tan ilginç bir mülakata rastladık. El Cezire'de yapılmış. Ve İzlanda Cumhurbaşkanına soruyorlar bir umut ışığı olarak tek umut verici haberin İzlanda Cumhurbaşkanından geldiği ne açık diyor sunucu ve İzlanda'nın ayağa kalktı, krizden döndü, düzelme yoluna girdi ekonomisini söyleniyor. Farklı olarak ne yaptınız diyor. O başkan da anlatıyor Olaf Ragnar Grimson. Bu konu üzerinde birazcık durabilir miyiz? Nasıl oldu filan diye. Tabii. Doğrusu sen beni uyardın. Dün konuşurken bu Cumhurbaşkanı İzlanda Cumhurbaşkanı ile yapılan söyleşi konusunda. Ben İzlanda'yı valla çoktandır izlemiyordum. Çünkü İzlanda'dan da pek söz edilmiyordu. Hani no news, good news şey vardır ya evet, <gülüyor> evet. şeyi deyime Biraz öyle olmuş anlaşılan e, İzlanda e, Bu krizden gerçekten çıkmış Nasıl çıktı Tabi ilginç hikayeyi Bugün de konuşacağımız için Açıkçası e, ev evimi yaptım Çalıştım yani e, Baya e, ilginç Ve çok farklı tabi e, izledikleri politika Bugün Güney Avrupa'da Eurozona Dahil euro alanına dahil ülkelerdeki bu ıı, krizi işte başta Yunanistan olmak üzere tabii Portekiz, ıı, İspanya, İrlanda ıı, krizlerinden çok farklı ıı, bir şeyle ıı, politikalar kümesiyle paketiyle krizden çıkıyorlar. Şimdi burada tabii ilginç birkaç nokta var. Şimdi Cumhurbaşkanı bu senin sözünü ettiğin söyleşti diyor ki bankaları iflas etmesine izin verdik diyor. Bankaları kurtarmaya çalışmadık diyor. Ee, şimdi bir kere birinci nokta tabii hemen e, İzlanda'nın e, İrlanda tipi bir krizle karşı karşıya olduğunu bize bu ima ediyor. Gerçekten de öyleydi. Çok aşırı şişmiş bir finans sektörü vardı. Yani 13 milyar e, şeyin e, 5-6 katı 13 milyarlık şeyleri var gayri safi yurt içi asıl dolar. Hı hı. bunun 5-6 katına varmış bir şey aktiflere sahip bir banka sistemi bu anormaldi çok tabi dışarıdan <gülüyor> sürekli krediyle besleniyor dışarıdan mevduat topluyorlardı İngiltere'den Hollanda'dan vesaire bu banka sistemi işte bu aşırıya gitti ve çöktü İrlanda'daki gibi yani banka sistemi kaynaklı bir kriz yaşandı İzlanda'da E, İrlanda'nın aksine e, İzlanda e, bu bankaların batmasına izin verdi. E, şimdi bir tabii en büyük şey e, ayrım burada İrlanda'da biliyorsunuz e, devlet devreye girdi, e, bankaları e, millileştirdi. E, bütün o bankaların batık e, kredilerini de e, bütçeden, e, devlet kazasından karşıladı dolayısıyla bankaların borcu oldu kamu borcu yani bütün halkı borcu şimdi işte onu ödemeye çalışıyorlar. Şimdi ikinci çok önemli farklılık İzlanda malum Avrupa Birliği'nde değil, Eurozone'da hiç değil dolayısıyla e, krona yani İzlanda'nın yerli parası %100 devalü oluyor. Yani 120 e, şey bir dolar 60, bir euro 60 krondan e, 120 krona çıkıyor. Şimdi tabii böyle bir imkanı yok biliyorsunuz eurozonda. Ben her zaman bu, bu açık radyoda da çok evet, tartıştık. bu Yani Yunanistan'ın şey. başından beri işin içinden ancak Euro'dan çıkarak ve ciddi bir devalüasyon e, yaparak ve işte borçlarının da bir bölümünü inkar ederek bu işin içinden çıkabileceğini söyleyip durdum. Hala hmm. da o kanattayım çünkü <gülüyor> ne oluyor bu ülkelerde? E, iç devalüasyon yapmaya çalışıyorlar. Halbuki İzlam'da %100 devalüasyon yaparak bir kere şeyi tamamen e, dış açığı fazlaya geçirmiş durumda. Tabii bazı avantajları var. E, i̇ki şeyden söz edeyim. Bir kere müthiş bir balık endüstrisi var. E, okuduğum makaleler işte dün ve e, dün akşam e, çok ilginç hikayeler anlatıyorlar. E, bu balık endüstrisi birden ücretler yarıya düşüyor. Kapalı fabrikalar tekrar açılıyor. Daha, mevcut fabrikalar daha fazla insanları işe alıyorlar. Çünkü ücretler yarıya düşünce müthiş bir ihracat potansiyeli, rekabet gücü ortaya çıkıyor. E şimdi şey İrlanda olsun, işte diğer Güney Avrupa ülkeleri olsun, <gülüyor> bundan mahrumlar. Şimdi başka bir şey daha var. Bir de İzlanda çok küçük bir ülke olduğu için ihracat milli gelinin yarısından fazla. İhracat çarkları dönmeye başlayınca tabii birden ortaya büyüme çıkıyor. Bu çok önemli. Üçüncü gene çok ilginç bir politika şey halk banka borcu altında ezilmiş vaziyette. İkinci avantajı söylemeyi unuttu. Enerji ithal etmiyor. Jeotermal enerjiyle biliyorsunuz volkanların üstünde oturan bir ada bu. Zaten o volkanların oluşturduğu bir ada. Müthiş bir jeotermal şey ya var. Sıcak su var. var. Toprak altından gelen Do sıcak su ve gazlar var. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu %100 devaluasyon yaptığı zaman, biz mesela yapmaya kalksak veya Yunanistan vesaire Tabii ne olacak? Enerji maliyetleri iki katına çıkacak. Dışarıdan çünkü bunu dolarla ithal ediyorsun. E Tabii böyle bir da varmış İzlanda'nın yani. Umarım bunun çok farkında değildim. Üçüncüsü, burası çok ilginç. Halk şeyin altında kırılıyor, kredileri almışlar. Aynı İrlanda'da olduğu gibi evleri almışlar. Şimdi evlerin borcunu ödeyemez durumda var. Bir kısmı döviz kredisi almışlar. %100 yüz devalüasyon olunca tabii iki kat ağırlaşıyor kuron cinsinden, yerli para cinsinden borç. Kah mahkeme ve hükümet işbirliği yapmışlar, yasalar çıkartmışlar, bankalara hayır kardeşim sen bu döviz farklarını, kur farkı dediğimiz farkları yapamazsın demişler, üstüne yıkamazsın şeyleri. Tabii yani fatura hekime çıkartmışlar, bankalara çıkartmışlar. İki başka bir kararı da almışlar, evin değeri işte bir krediyle, morgıçla evi almış, bunun kredi %110'unu geçiyorsa geri kalanını sildirmişler bankalara borç. Yani uzun lafın kısası halkın ıı, aşırı borç altında ezilmesine izin vermemişler. Borçların bir kısmını şu veya bir şekilde bankalara sildirerek üç banka 3 büyük banka iflas etmiş. Onun yerine daha devlet kontrolünde yeni bankalar kurulmuş. Şimdi bütün bunlar işte bir araya geldiği zaman lafı çok uzatmayalım. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim bu vatan bankaların şeyleri de şu anda mahkemelerde davalar açılmış durumda. İşte kimi kuralsız kredi verdiği için kimi bilmem ne yaptı. Yargılanıyor için. yani. evet. Yargılanıyor tabii yargılanıyor daha yargılanma sonucunu görmedim. Devam ediyormuş sanırım mahkemeler. Şimdi yani bütün bunları bir araya getirdiğin zaman tabii işte ortodoks olmayan yani işte bildiğimiz standart kemer sıkma şeyi olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Tabii şunu da vurgulayayım hani Yunanistan'dan da söz ettim ama esas İrlanda ile karşılaştırmak lazım. Yunanistan'da tabii kamu sektörü tamamen sapıtmıştı. Muazzam bir şey devasa bütçe açığı. Bu tabi şeyde yok İzlanda'da. Yani tamamen faturayı kolaylıkla şeye çıkartabilmişler. Bankalara ve onların yabancı kreditörlerine. Şimdi orada da tabii bir dizi sorun var, finansal sorun ama sonuçta bu bir hukuki süreç. Yani işte bankayı herhangi bir firma gibi iflasa bıraktığın zaman iflas yasaları çalışıyor vesaire. Yani O, o tabii şeyde göze alınamadı. Ne Yunanistan'da, işte, ne İrlanda'da. Ne de Amerika'da da aslında. Ne de Amerika'da, tamam, evet. çok doğru söylüyorsun. Ne de Amerika'da göze alınamadı bu. E i̇şte tabii alınabilir miydi, alınamaz mıydı bu da büyük bir tartışma konusu. Çünkü sonuçta o İzlanda'daki bankaların e, fatura, o bankalar iflas etti ama fatura büyük ölçüde o bankaları finanse eden şeylere çıktı tabii dış finansörlere, yani uluslararası finans piyasasına. Fakat İzlanda tabii kendini ölçe ölçeğine göre aşırı şişmiş bir finansal sektörü var ama uluslararası finans sektörü içinde fatura dediğimizde şey yani çerez. E, tamamen marginal Şimdi Amerika'da öyle değil. E, yani Amerikan finans sektörü çökerse e, bütün dünya çöker. Yani böyle Çok kolaylıkla da hani İzlanda'nın uyguladığı politikalar e, da kolaylıkla taklit edilebilir. Öyle Amerika e, tipi bir ülkede bunu söylemek zor. Ama mesela da düşünülebilirdi. Yunanistan'da düşünülebilirdi. E, Şimdi ne oluyor ülkelerde? Ücretler zorla düşürülmeye çalışılıyor. Halbuki öbür tarafta bir devalüasyon yapıyorsun. Yani tabii onun bir takım sonuçları var. Ama dediğim gibi orada da enflasyon çok yükselmemiş. Yani bu 4 yılda %26 yükselmiş. Yani %100 devalüasyon. Ücretler bir kere kendiliğinden içeride satın alma gücü çok fazla etkilenmeden kendiliğinden e, reel ücretler düşmüş döviz euro cinsinden. Evet. Burada Şimdi, Zeyfettin bir de şeyi dikkatimi çekti benim. E, aslında programcı dostlarımızdan Tam Morgül'le de burada bir selam göndereyim. O yolladı bize bu e, şey El Cezire'nin İzlanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı mülakatın videosunu böylece dikkatimiz çekilmiş oldu. Yani bu söyleşi de benim çok dikkatimi çeken noktalardan biri de düşünce tarzında farklılık yapıyor olması. Yani şey diyor biz bunun sadece bir ekonomik krizden ibaret olmadığını temelde bir sosyal ve siyasal kriz olduğunu da daha baştan fark ettik ve temel düşünce tarzını da uygulamadık Avrupa'ya ve Amerika'ya şey tabi işte bunu bu, bu tamamen doğru mesela en düşük gelirli kesime devlet yardım da hatta ediyor yani o kemer sıkma şeyi problemini bir kere baştan o kadar şey değil akut bir problem değil onu söylemeye çalışıyorum tabii <gülüyor> ki mesela Yunanistanın sorunu İtalya'nın sorunu Çiitalya da tabii şuanda kriz tam oldu söylenemez ama Yunanistan tabii çok tipik örnek bir kamu borcu altında kamu açıyor tabii hem dışa açık hem kamu açıyor altında ezilen bir ekonomi ve halk devalüasyon yapılıyor ondan sonra zorla tabii rekabet gücü yaratmak için ücretler düşürülmeye çalışılıyor devasa bütçe açığını kapatmak için kemer sıkılıyor bu tabii sosyal devletten muazzam bir geriye gidiş ortaya çıkartıyor vesaire vesaire bunları biliyoruz e, şeyde e, İslam'da'nın en azından bu bütçe açığı konusunda bir şeyi avantajı vardı yani bu mümkündü İrlanda gibi yap yap demeye kalktılar e, ama olacak iş değildi yani o e, düşünün 13 milyarlık bir gayri sahafi yurt içi hasıla işte nereden baktınız 70-80 liralık borç üstleneceksiniz bu olacak şey değildi yani bir de öyle şeyler de var hani o kadar imkansızdı ki normal standart politikaları ortodoks politikaları zaten uygulamak o kadar imkansızdı ki bunlar da hakikaten yani şeyi göbeklerini kendileri kesmeye karar verdiler ve böyle şeyi faturayı çünkü iktisatlı fatura elinde sonunda çıkacak yani birileri ödeyecek bu faturayı Bunlar şey ödettiler, gerçek sorumlulara ödettiler faturayı. Evet. Yani orası önemli. Evet yani hem Krugman gibi iktisatçıların hem de işte diğerlerinin de Amerika'da çok yazdıkları yani bankalara ve finans sektörüne de bir ödetilmesi gerekirdi Evet. dedikleri evet. E evet, burada gerçekleşmiş. Bir de tabii ilginç bir şeyden de bahsediyor. Cumhurbaşkanı şey diyor, değil mi? Cumhurbaşkanı diyor bunlar diyor bu bankalar diyor kutsal kiliseler gibi görülmemelidir evet, diyor. Asıl bakış açısı o. Evet, çok evet. önemli o. Yani bankaları böyle dokunulmaz bütün toplumun en mukaddes yerleri gibi bakarsanız bunu uzun vadede demokrasilerde de insanlara kabul ettiremezsiniz bunu kemer sıkmayla falan diyor. Sırf bankacılar kurtulsun diye. Bir de ilginç şeyden bahsediyor. Yani yapılanmasında ekonominin İşte bu high tech çalışan, yüksek teknolojiyle evet. çalışan şirketler haline gelmişti bankalar her yerde olduğu gibi. İzlanda'da da bir sürü işte en değerli kesimlerini kaymak tabaka diyebileceğimiz iyi eğitilmiş insanları, mühendisleri, matematikçileri, bilgisayarcıları falan istihdam etmişlerdi. Şimdi o zaman da ekonominin inovasyona yönelik yaratıcı sektörleri yani işte informasyon teknolojisi, high tech sektörü. Bir, bu bırakılınca kendiliğinden gelişti ve müthiş gelişme kaydetti İzlanda'da da diyor bu da ilginç aslında. Ya. Vallahi Ömer ilginç tabii ama e, bu bana çok İzlanda'ya özgü bir durum gibi geldi biraz belki abartıyor da Cumhurbaşkanı çünkü 320 bin e, nüfuslu bir ülkeden söz ediyoruz e, bu ülkede e, biraz önce işte rakamlarla da anlatmaya çalıştığım gibi kendi cesametinin 5-6 katı bir finans sektörü oluşturursanız tabi burada kaç tane matematikçi vesaire olacak değil mi? Yani bu söylediğin işte high tech ARG'ye vesaire araştırmaya şey edecek orada çalışacak insan sayısı çok az. E bu kadar büyük şişmiş bir finans sektörü bu insanları da alınca geriye bir şey kalmıyor. E bu tabii yani diğer ülkeler için daha diyelim normal çapta ülkeler için o kadar geçerli değil. Yani finans sektörü ekonomisiyle E, mütenasip olan e, hemen hemen tüm ülkeler için tabii bu argüman çok geçerli değil ama belli ki İzlanda'da yani onu Cumhurbaşkanı söylenince ya düşün biraz benden ba önce başta bu e, söyledikleri fantezi gibi geldi ama sonra düşündüm işte şeyleri de görünce yani düşük nüfuslu bir ülke olduğunu biliyordum ama 320 bin yani İstanbul'un mütevazi bir ilçesi değil mi? Evet. 320 bin nüfus E şimdi o 320 bin nüfuslu ilçede e, siz e, o ilçenin ekonomik şeyinin cesabetinin 5-6 katı bir banka sektörü koyarsanız ve o ilçedeki en şeyler e, tabii e, en iyi yetişmiş insanları da o banka sektörü daha yüksek ücretler vererek idam eder gibi bir <gülüyor> şey olmaz. Evet son olarak bu bir nokta daha dikkatimi çekiyor yani mesela sen. E, çeşitli programlarda da e, durmadan konuşabiliyoruz. Yani bu e, Avrupa'da başta olmak üzere işte bütün dünyadaki ekonomik krizi takip edip yorumlamaya çalışan önde gelen e, uzmanlarından birisin bu alanın. Ama mesela İrlanda şey İzlanda'nın bu krizin pek çok yerde devam etmekte olan bu krizin etkilerinden e, en çok kurtulmuş hatta düzelme evet. yoluna girmiş olan ülke olduğunu Hiçbir yerde pek konuşulmuyor. yani. Evet ama şimdi bundan sonra ben yazacağım mesela. Yani iyi oldu bu e, program. Ama ilginç e, medyanın da rolü de çok tuhaf burada. Evet. Yani böyle bir örneği dikkatimizden kaçırıyorlar yani. Evet evet doğru söylüyorsun. Yani mesela Türk basının da ben yani atlamış olabilirim ama ya doğrusu yani epey de bakıyorum görmedim. İşte onu, onu diyorum sen evet, izleyen birisin ben çok daha farklı tabii yalnız ekonomik açıdan bakmıyoruz. Biz ama durumda. yabancı şeyde de çok fazla evet, çıkmıyor, görmedim. Tabii evet. çıkmış ama yani böyle her şeyi tabii okuyamıyoruz ama böyle dikkat çekici hani gözümüze sokacak bir şekilde bu İzlanda örneğini açıkçası ıskaladık yani. Evet, her yerde kemer sıkmalardan falan evet. bahsederken adam yani onlar yapmamışlar bunu işte. Tabii tabii. İlginç yani. Bence de. Peki bu senin şeyden de seçim sistemi reformundan da bahsedecektik ama çok fazla vakit kalmadı. Vakit kalmadı doğrusu. Evet. Başka bir seferde. başka bir seferde yapalım. Evet. Çok önemli tabii o. Evet. E, Türkiye'nin yeni bir seçim sistemine hele bu Yani bu barış süreci işte dediğimiz olay hakikaten devam edecekse artık Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir seçim sistemi ya da mevcutsa işte önemli değişikliklerden daha fazla kaçamayacak. Yani bu siyasal partiler yasası seçim yasası üstelik anayasa değişikliği de gerektirmiyor çok rahatlıkla. AKP çoğunluğu bunu yapabilir ama bugüne kadar kaçtı bundan. Kaçtılar, buradan. evet. Ama daha fazla kaçabileceğini sanmıyorum. Onun için bu önümüzdeki günlerde, aylarda bence zaten gündeme ister istemez gelecek. Evet, Betam raporu olarak da yayınladınız. Evet. Bunu inceleriz, üzerinde konuşuruz. Önemli bir konu çünkü. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet.